Herkese merhaba. Bir yaşam dili şiddetsiz iletişim programına hoş geldiniz. Ben Deniz Spatar, ben Canan İrdem. Bugün e, şiddetsiz iletişim yolculuğuna e, devam ediyoruz açık radyoda. E, bu programda Marshall Rosenberg'in Bir yaşam dili şiddetsiz iletişim kitabının bölümlerini e, i̇zleyerek e, programlarımızı yapıyoruz. Bugün şiddetsiz iletişimin dört adımından duygulardan bahsedeceğiz. Duygulara odaklanacağız. Evet, e, duygular deyince şiddetsiz iletişimde en çok duyduğum sorulardan biri, içinde ne canlı? E, belki bu herkesin anlayacağı bir şekilde anlatır mısın? Ve gerçekten şu anda içinde ne canlı deniz? Evet. Bu soruyu duyduğumda önce biraz durmak istiyorum. Ee, durmak istediğim yer de şöyle bir yer. Kafamdaki düşüncelerle değil, hakikaten insanlık halimle bağlantı kurmak istediğim, ee, içimdeki canlı hayatın kendini nasıl ifade ettiğiyle bağlantı kurmak istediğim bir soru bu. Ve bakıyorum ben genellikle bedenimde ne olduğuna bakıyorum. Nasıl hisler var? Duygularıma bakıyorum içimde canlı olan duygular neler? Ve bu canlılığın bana hangi ihtiyaçlarımı hatırlattığına bakıyorum. Yani nasılsın demek gibi bir şey sanki değil mi? Tam da nasılsın demek gibi. Bununla birlikte hayatın içinde nasılsın'a verdiğimiz cevaplar genellikle... İyiyim sen nasılsın diye bir geçiştirme cevabı oluyor. Şiddetsiz iletişim kendimle bağlantı ve seninle bağlantıyı özlediği için kendimle bağlantıdan cevap vermek istediğim bir soru içinde ne canlı sorusu? Ee, bilmiyorum ne kadar Evet sorunu karşıladı. Bu kendimle bağlantı hikayesi bana çok iyi geliyor. Çünkü ben ne zaman kendimle bağlantıya geçersem... Ee, o. ...kızgınlığım, öfkem... ...veya işte mutluluğumla ilgili... ...vücuduma da baktığım zaman... işte ...utandığım zaman nasıl yüzüm kızarıyorsa... ...sirete girdiğim zaman da... benim ağrıyor. E, halimi görmek iyi geliyor bana. Hı -hı. E, kendimle bağlantı da şimdi... ...sen söyleyince... E, ...bende de şu canlandı... E, ...aslında... Biz hayatın içinde canlı olmak isteyen varlıklarız. İnsan olarak hayatın içindeyiz ve hayatla bağlantı içinde olmak için canlılığımızı korumak istiyoruz. İhtiyaçlarımız karşılandığında canlı hayat içimizde çiçek açıyor, karşılanmadığında biraz tıkanıyor. Ve... Hal böyle olunca tekrar canlılığımla bağlantı kurmak için duygularımı duymak benim için kıymetli. Duygular aslında bedenin hayatta başıma gelenlerle ilgili bana verdiği geri bildirim. Hı hı. Mesela şu anda ne hissediyorsun? Ee, şu anda oldukça zihnimdeyim. Hmm. radyoda dinleyenler e, ne duyuyorlar, e, şiddetsiz iletişimin duygular basamağını nasıl anlatabilirim gibi e, enerjimin önemli bir bölümü kafamda. Bununla birlikte benim bugün içimde e, derin bir yas var. E, hikayesine çok fazla girip programı almak istemiyorum. Bununla birlikte bu yasın kaynağının insanlığın içinde bulunduğu hallere duyulan ...derin üzüntü diye tarif edebilirim. Yas gibi bir şey mi? Yas var içimde. Hı hı. Aynı zamanda da... ...çok ilginç, insan böyle bir şey galiba. Bir tarafımda yas varken... ...bir tarafımda da, şu an radyoda bulunduğum için... ...ve seninle bu programı yaptığım için... ...ve belki de insanlar bizi dinliyor diye... ...umut, umut da canlı içimde... ...ve keyif de canlı. İkisi birlikte var. Yas ve umutla birlikte oturuyorum burada... İçimde üzüntü ve keyif birlikte var. Hmm. Sen nasılsın Canan? Bunları hmm. duyduğunda. Evet, seni de gördüğüm ve gözlerine baktığım için ben de o ve canlılığı gör, görünce ben de keyif, keyifli hale geldim. Ee, heyecan var, biraz hafif kaygı var. Ee, ama genel olarak keyifliyim. Hmm. Kaygılısın çünkü programla ilgili nasıl akacağız gibi şeyler var içinde. Evet e, öyle. E, bir de Bilemiyorum bazen öngöremediğim şeyler oluyor. Bugün e, bir arkadaşımızı e, buraya davet etmiştik. Hastalandı gelemedi. E, onunla da ilgili belki hafif bir üzüntüm var. E, duygular ve ihtiyaçlar da çok güzel konu. O yüzden de onun heyecanı herhalde birazcık da. Bakalım neler olacak. Peki o zaman hem seni biraz dinlendireyim hem de e, dinleyenler için duygularla ilgili Mevlana'nın bir şiirini okumak istiyorum ben. E, Vehbi Taşar çevirmiş misafirhane. İnsan kısmı bir misafirhane. Her sabah yeni birisi gelir. Bir sevinç. Bir bunalım, bir zalimlik. Aniden farkına varmak bir şeyin. Hepsi beklenmedik misafir. Hepsini karşılayıp eyle. Evini vahşetle süpürüp bütün mobilyalarını boşaltan bir kederler kalabalığı bile gelse. Her geleni alnının akıyla misafir et. Olur ki... Yeni bir zevk getirmek için boşalttılar evini. Karanlık düşünce, utanç ve gares. Hepsini gülerek karşıla kapıda. Ve buyur et içeri. Minnettar ol her gelene. Kim gelirse gelsin. Çünkü bunların her birisi öte taraftan bir kılavuz olarak gönderildi. Çok güzel. Her seferinde duyduğumda böyle bir yerlere gidiyorum. Gerçekten vücudumuz bizim evimizse oraya her türlü duygunun gelip böyle kendini göstermesi ve biz de onlara böyle misafir gibi hoş geldin üzüntü, hoş geldin keder. Aa mutluluk da orada bir yerde. Çaresizliği de görüyorum. Biraz kızgın mıyım acaba? Onların böyle sırayla gelip sonra gitmeleri, tekrar dolaşmaları. Ee, bir yerde okumuştum. Ee, bütün duyguların hep beraber olması çok büyük bir orkestra gibi. Ve orkestranın çok güzel çalması için her türlü duyguya da ihtiyaç var. O yüzden duyguların e, çok farzlıklı, yani mutluyum, kızgınım, sinirliyim dışında o kadar çok duygu var ki duygu hazinesini de biraz genişletmek İyi oluyor sanki. Bizim duygular listemiz bayağı kalabalık. Onu da bir ara radyonun belki sitesine koyabiliriz. Çok e, Bence faydalı olabilir gibi geliyor. Şimdi sen konuşurken e, şeyi düşündüm. E, niye duygular önemli şiddetsiz iletişimde? Biz niye duygularımızı duymak istiyoruz? E, onu düşündüm. Geçtiğimiz programda e, şeyi söylemiştik. E, şiddetsiz iletişim Şiddeti yeniden üretmeden e, barışa duyduğum özlemle ya da kendi ihtiyaçlarım için, kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için ne yapabilirimle başlıyor. Ve e, şiddetsiz iletişimin metodu, çok e, daha önce ilk programda da konuşmuştuk, çok basit dört adımdan oluşuyor. Yargı ve suçlamalardan bağımsız e, gözlem yapabilmek. Bu gözlemin de ne yarattığını, iç dünyamı nasıl etkilediğini hissetmek, yani duygularımla bağlantı kurmak. Bu duygularımın rehberliğinde ihtiyaçlarımı fark edip, ihtiyaçlarımın güzelliğinden gelen çok şefkatli bir güçle hayatı zenginleştirecek eylemler yapmak. Şimdi bunu böyle söylediğimde duyguları duymak, aynı bu Mevlana'nın şiirinde olduğu gibi her gelen duyguyu ağırlamak çok kıymetli. Çünkü ancak ben duygularımı duyabilirsem kendi içimdeki ihtiyaçların güzelliğiyle buluşup bunun gücüyle sorumluluk alıp hayatı zenginleştiren eylemler yapmaya başlayacağım. Harekete geçiyoruz. Evet. Ama bizim çok öğrendiğimiz şey duygularımızı bastırmaktan ki. Ee, geç, geçen günlerde nefes çalışmasına gittim. Orada... Çok güzel tekrar anladım ki o kadar çok bastırdığım, sakladığım, yuttuğum... ...işte kızıyorum, yutuyorum, sinirleniyorum, yutuyorum... ...hayal kırıklığına uğruyorum, yutuyorum... ...onlar böyle birikiyor, birikiyor mücündürümde... ...bir gün geliyor ve patlıyorum ya da onlarla böyle biraz genişliyorum... ...mesela öfkeyi ya bastırıyoruz ya da inkar ediyoruz... Marshall Rosenberg öfkeyi bir arabanın göstergesindeki uyarı ışığına benzetiyor... Işık size motorun neye ihtiyacı olduğunu ilgili bir yararlı bilgi veriyor esasında. Bunu saklamak ya da onunla bağlantıyı kesmek ya da onu görmezden gelmek istemeyiz. Arabayı yavaşlatıp ve ışığın size ne anlatmaya çalıştığına bakmak isteriz. Aynen bizi de öyle bir yavaşlayıp ne oluyor? Aslında bizi öfkelendiren insanların yaptıkları değil, öfkenin asıl nedeni bize yapılanlara tepki veren içimizdeki düşüncedir diyor Marshall. Bu gerçekten çok değerli bir ayırım. Yani seni tetikleyenle ya da öfkenin nedenini birbirine karıştırmamak. Sana bunlar anlamlı geliyor mu söylediklerim? Gelmez mi? <gülüyor> ee, öfke, e, ben baktığım zaman hani içinde yaşadığım kültüre öfke izin verilen e, duygulardan biri aslında bakarsan. Yani biz öfkeliyse biri aman evladım ay bak öfkeli ay. Sakin ol, aman üstüne gitme filan gibi şeylerle büyütüldük. Bunun içinde de aslında çok gizli bir seksist yaklaşım da ben görüyorum. Seksist bir e, tanım olarak kullanıyorum burada. Yani e, erkek bir şey de var öfkenin içinde. Ve erkeklere daha izinli bir şey. Bunu şunun için söylüyorum. Duygularımızla bağlantımızı e, kopardığımız yer aslında yetiştirilme tarzımızın içinde bir yer. Duygusal olma çocuğum. Hanım evladı gibi davranma. Kadın gibi ağlama. Erkek adam ağlamaz. Erkek adam ağlamaz. Özellikle erkekler için duygusal olmak çok sıkıntılı bir yer. Düşen çocuğa hemen kucağımıza alır. Yok bir şey, yok bir şey deriz mesela. Evet. Kuş uçtu. Evet, üstünü kapatıyoruz. Kapatmak. Ve Marshall'ın yine kitabında, Marshall'ı andığın için benim de zihnim hatırladı. Marshall'ın yine kitabında şeyi anlatıyor. 9 yaşındayken... E, akranları e, işte bunu korkutuyorlar, dövmeye çalışıyorlar e, bir şeyler oluyor. öğretmen geliyor. E, nasılsın gibi bir şey soruyor korkuyorum diyor öğretmenine e, erkekler korkmaz diyor Marşallah. Şimdi bu Amerika'da 1940'larda olan bir şeyden söz ediyoruz ama bugün hala böyle değil mi? Kız çocuklara da e, farklı yöntemleri uyguluyoruz. Mesela e, işte gerçi benimki biraz sıra dışı bir aileydi ama ben de mesela erkek gibi ol çocuğum öyle e, sağlam ol güçlü ol sözünü ebeveynlerimden duydum. Hı hı. Yani e, bu duygularla bağlantı e, kısmı e, bütün bu kültürel koşullanmaların ötesinde neden kıymetliği. ...aslında biraz daha konuşmak istiyorum. Evet, kendine bağlantının birinci adımı... Yani gerçekten duygun ne, ne hissediyorum şu anda? Değil mi? O zaman Hı. hani o duyguları daha çok böyle anlamaya başlıyoruz. Evet, yani şeye baktığım zaman mesela bir örnek konuşmuştuk programdan önce... ...bir örnek verelim. Duygularımla bağlantı kurmadığımda düşüncelerimin içinde tutsak oluyorum... ...sen geçen program... Bir e, Sözler Penceredir metnini okumuştun orada da söz ediyordu. E, düşüncelerimin içinde tutsak olduğumda pek fazla yapabilecek bir yer yok. Ya isyan edeceğim ya boyun eğeceğim. İkisi de şiddeti yeniden üreten bir şey. Evet. Halbuki ben şiddeti yeniden üretmeden hayatı zenginleştirmek için eylem yapmak istiyorum. O yüzden düşüncelerim yerine kendi duygularımla bağlantı kurup... Duygularımın içinde kaybolmadan kendi ihtiyaçlarımın güzelliğiyle buluşup kendim ve hayatı zenginleştirmek için eylemek istiyorum. Eylem yapmaktan da bahsettiğimiz öyle çok büyük şeyler değil. Eylemek. Hayatı daha şahane nasıl yapabilirim? Yani duygularla ihtiyaçları birbirine mesela çaresiz hissediyorum çünkü umuda ihtiyacım var gibi bir şey. Böyle bir... E, Şu an söylediğinde bile bana iyi geliyor. Mutlu hissediyorum çünkü e, beraberlik ihtiyacım karşılanıyor gibi evet e, niye peki ne yapacağız hani böyle söylediğimde ne değişiyor diye baktığım zaman ben kendi yasımla bağlantı kurduğumda e, yas aynı zamanda yas tutmak bir benim dünyamda bir ihtiyaç ama oraya girmeden söylersem yani ben çok derin bir üzüntü hissediyorum çünkü e, insanların güvende olduğunu bilmek istiyorum. Güven, güvenlik özlüyorum. Şimdi güvenlik ihtiyaç, güvenlik özlediğimi fark ettiğimde benim içimde bir şeyler merkezleniyor, bütünleniyor, hizaya geliyor. Bunu fark ettiğimde bu ve benzeri ihtiyaçlarla barış özlüyorum, güvenlik özlüyorum, umut özlüyorum bunları fark ettiğimde bunlar için bütün bu ihtiyaçları gözeterek ne yapabileceğime ilişkin bir bolluğa geçebilirim. Yani tepki vermek yerine öfkeyle fırlayıp tepkiler vermek ya da e, öfke geldiğinde yıkılıp hiçbir şey yapmamak yerine kendime ihtiyaçlarımla e, bağlantı kurup hayattan ricalarda bulunabilirim, kendimden ricalarda bulun eylemler yapabilirim. Hayatımı nasıl güzelleştirebilirim? Veya senin hayatını nasıl güzelleştirebilirim? Yani hem kendi hayatımı nasıl güzelleştirebilirim hem karşımdakinin hayatını nasıl güzelleştirebilirim? Rica edince abimde hani bu hem ciddisiyle şimdi bu iki soru benim çok hoşuma gidiyor. İçinde yani içinde canlı ne ve hayatımı nasıl güzelleştirebilirim? Yani benim için iki mihen taşı gibi. Ee, bu, bu buraya geldiğin için de teşekkür ederim bu örneklerinde. Ben teşekkür ederim. E, müzik saatimiz geldi. Evet gene sevgili Şükrü Bozkurt'un e, YouTube'dan Van adlı şarkısını dinliyoruz. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make you a taste in your mouth You act like you never had love You want me to go without Well, it's too late tonight to drag the past out into the light We're warm Evet, bir örnekle devam etmek istiyorum. Olumsuz bir mesajı duyduğumuzda buna nasıl cevap verebiliriz de istersen bir zürafa çakal konusunda bir bilgi vermek ister misin dinleyenlere? Büyük bir keyifle veririm. Şidesiz iletişime zürafa dili de deniyor. Belki araştıranlar olmuştur ve denk geldiyseniz nedeni şu. Marşal Rosenberg ve Hayatı yabancılaştıran iletişim biçimleri, şefkati engelleyen iletişim biçimlerini seminerlerinde temsil etmek için çakal kuklasını kullanmış. Bu Türkçedeki vay çakal vay lafındaki çakaldır. Bunun karşısında da e, zürafayı... Empatinin simgesi olarak kullanmış. Şimdi dünyada zürafa, şiddetsiz iletişimin simgesi gibi de e, kullanılıyor. Bu tamamen e, seminerlere gelenlere e, bu dört iletişim biçimini... ...hayata yabancılaştıran ve hayatı zenginleştiren iletişim biçimlerini temsil etmek için. Çakal bizim yargılayan, suçlayan, e, etiketleyen, damgalayan... E, Içi, kafamızdaki sesleri temsil ediyor. Ya dışarıyı suçluyor ya da dönüyor kendisini suçluyor. Zürafa ise kendime empatiyi ve kendime empatiyi aldıktan sonra dışarı, e, karşımdakine empatiyi temsil eden sesler. Yeterli mi bu söylediğin? Yeterli. O zaman benim çok sık duyduğum bir e, laf var e, eşimden. Onu bu işte dört adımda bakalım, şey anlatalım. Yani olumsuz bir mesaj duyduğumuzda bunu nasıl şey yapabiliriz, duyabiliriz gibi. gene ee, ışıkları açık bırakmışsın. Bunu diyen, e, bunu dedikten sonra eşim ben birinci şey kendimi suçluyorum. gene unuttum. Ondan sonra karşı tarafı suçluyorum seni dediğin gibi. Amma da abartıyor. hı. Ondan sonra kendi duygu ve ihtiyaçlarıma bakıyorum. Onlar kızıyorum. Duygum o, neye ihtiyacım var? Esnekliğe, anlayışa ihtiyacım var. Bunları böyle duyduktan ve ihtiyacımı gördükten sonra biraz rahatlıyorum. Karşı tarafa dönüyorum. Onu acaba ne duyuyor veya neye ihtiyacı var? O da kızıyor. <gülüyor> Onun da dikkate alınmaya ve kolaylığa ihtiyacı var. Ee, senin biraz önce anlatmaya çalıştığın, olumsuz duyduğumuz birçok mesaj var. Bunları kulaklarla biz, e, değil mi şimdi siz iletişimde çalışıyoruz. Ee, ve gerçekten e, karşı tarafı empatiyle dinlediğin zaman bir iki taraf arasında da böyle bir yumuşama oluyor. Ha, bir dakika, bundan sonra ne yapabilirim? Beraber bir harekete geçmekle ilgili bir diyalog oluşabiliyor. Canan çok teşekkürler. Ben de etkilendim şu an. Ee, tabii Canan'ın kendisiyle bağlantı halini ben gözümle de gördüğüm için e, çok etkilendim. <gülüyor> ee, hakiki bir örnek olduğundan herhalde. Evet hakiki bir <gülüyor> örnek. Ee, şey geldi aklıma, Bu şiddetsiz iletişimde niye biz bunlarla uğraşırız? Hani size dört adımdan söz ediyoruz, i̇şte gözlem duygu ihtiyaç diyoruz. Ha, olumsuz bir mesaj geldiğinde dört türlü duyma biçimi diyoruz. Aslında bunun en baştan beri söylediğim şeye benim içimde denk geliyor. Her ne oluyorsa hayatta ben şundan hiçbir zaman ayrı kalmayacağım. Yani benim beynim, zihnim getirdiğim bütün düşünceler orada olacak. Yargılarım orada olacak. İnsanları suçlayabilirim, yargılayabilirim. Yani çakallar bir düşman değil... Ee, çakal düşünce diye ifade ettiğimiz hayatı e, yabancılaştıran iletişim biçimleri. E, ben doğduğumdan beri hayatımda ve benle olmaya devam edecek. Biz şiddetsiz iletişimde bunları fark etmeye çok kıymet veriyoruz. Çünkü ancak fark edersem dönüştürebilirim. Yani ben bir başka insanı yargıladığımı fark ettiğimde yargılıyorum. Ha bir dakika yargılıyorum. Ne diyorum kendime? Bunu diyorum. Peki bu yargının gözlemini buraya gidebilirim. Ondan sonra da peki bu gözlemi hatırladığımda şu an ve burada ne hissettiğimle bağlantı kurup tekrar duygulara gelirsek bu duygular ışığında ihtiyaçlarımın güzelliğine gidip diyaloğa girebilirim. Birbirimiz, e, karşılıklı ihtiyaçlarımızın e, güzelliğini fark edip bu ihtiyaçların her birini karşılayan eylemlere geçebilirim çünkü şidesiz iletişim kendi ihtiyaçlarımı gözetirken başkalarının da ihtiyaçlarını gözettiğim akış içinde, şefkatli bir akış içinde bir dünya özlüyor ne diyorsun Canan bu noktada çok şükür diyorum, çok şükür şidesiz iletişim var hayatımızda Evet bugün şiddetsiz iletişim programında bir yaşam dili şiddetsiz iletişim programında şiddetsiz iletişimin duygu adımından söz ettik. Bir sonraki programa ihtiyaçlarla devam edeceğiz. Görüşmek evet. üzere. Görüşmek üzere.